482, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in vefatı üzerine Eşhab'ın Medine'ye dönmesi Üsam ordusuyla birlikte yola çıkacağı sırada annesi Ümmü Eymen'in gönderdiği birisi gelerek Hazreti Peygamber'in ölüm halinde bulunduğunu haber verdi, bunun üzerine hareketten vazgeçen Üsam yanına Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde'yi de alarak Medine'ye döndü, Hazreti Peygamber rebiül Evvel'in 12. Pazartesi günü öğleden sonra vefat ettiler, ordugahta bulunan askerler de Medine'ye döndüler, Büreyde bin el-Husayb da Hazreti Peygamberin Üsame'ye vermiş olduğu sancağı getirerek Hazreti Peygamberin kapısına dikti, bu sancak Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilmesine kadar da orada kaldı, biat gerçekleşip halife seçildikten sonra Hazreti Ebu Bekir Büreyde'ye emretti, o da sancağı oradan alarak Üsame'nin evine götürdü, Hazreti Ebu Bekir, Üsam onu alıp savaşa gitmedikçe bu sancak açılmaya Dedi, Bürey de şöyle diyor, sancağı Üsame'nin evine götürdüm, sonra oradan yanımızda sancakla bulunduğu halde Üsam ile birlikte çıktık ve Şam seferine gidip gelinceye kadar da onu ben taşıdım, daha sonra bu sancak ölümüne kadar da Üsame'nin evinde kaldı.